Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Geçen haftalarda #Kazdağları hepimizin ve #Kazdağlarına dokunma mesajlarıyla birlikte etkisi giderek artan bir çevrimciadesi sürüyor. Change.org, Taksim adresinde temanın açmış olduğu kampanyaya 490 üzerinde insan imza attı. Kazdağlarında olup bitenlere dair Greenpeace Türkiye ekibi ise bir liste hazırladı. Çanakkale'nin Kirazlı Balaban bölgesinde uydu görüntülerine göre 195 bin ağaç kesildi. Nedeni ise altın madeni projesi. Altın arama, çıkarma ve ayrıştırma işleminin 2020 yılında başlaması planlanıyor. bölgede çevre inisiyatifleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler projeye karşı harekete geçerek 26 Temmuz'da Su ve Vicdan nöbeti başlattı. 5 Ağustos'ta ise büyük Su ve Vicdan buluşması gerçekleştirildi. Maden sahasının çok yakınında nöbet hala devam ediyor. Nitekim Tema Vakfı Kaz Dağları bölgesine gerçekleştirmek istenen siyanürle altın üretiminin vereceği zararlara karşı bölgeyi korumanın herhangi bir siyasi görüşün, sivil toplum kuruluşunun ya da özel kuruluşun tekerinde olmaması gerektiğine dikkat çekti. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, gelecek nesillerin bize emaneti olan toprak, hava, su, yeşil örtü ve tüm canlıları koruma bir doğa. Ve ülke meselesi olarak görülmeli ve mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Bu nedenle tüm siyasi parti başkanlarımızdan, grup başkan vekillerine ve yerel yöneticilerine, tüm sivil toplum kuruluşları başkanlarımızdansa tüm destekçilerine bu konuda hassasiyet gösterilmesi için yönlendirmelerini rica ediyoruz diye açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer maden sahasını ziyaret etti ve burayı gördükten sonra vicdansızlamayacak bir insan evladı düşünemiyorum. Gerçekten ağır bir tablo var. Alandaki mücadele kadar hukuk alanında doğanın adaletini ve hakkını güçlü bir şekilde savunmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanları olarak tüm baroları harekete geçirmeye çalışmalıyız. Hafta içinde barolarda görüşüp hukuku daha güçlü bir şekilde savunmaya davet edeceğim. Bu büyük tahribatı seyirci kalamayız. Her türlü siyasetin ötesinde bütün insanlığı ilgilendiren bir şey diye konuştu Tunç Soyer. Bu arada 18 Ağustos günü de bölgede Fazıl Say konseri düzenleniyor. WWF Türkiye açıklama yaparak 2018 Ağustos pazar günü saat 11'de Kaz Dağları'nda Fazıl Say'ın destek konserinde olacağını ve hashtag dokunma diyeceğini duyurdu. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için WWF Türkiye'nin sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz. 18 Ağustos pazar günü saat 11'de. Fazıl Say konseri var Kaz Dağları'nda. Konu hakkında doktorlar da konuştu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği son zamanlarda Kaz Dağları, Salda Gölü gibi değerlerle gündeme giren doğa tahribatının çevre ve insan sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Çevre tahribatında zararların yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkması nedeniyle göz ardı edildiğine dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ancak işin gerçek faturasının kazanımlardan çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Arzu Mirici, son günlerde Kaz Dağları ve Salda Gölü civarında yoğunlaşan çevre sorunlarının sadece bölgesel değil tüm ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun olduğunu dile getirdi. Profesör Doktor Mirici, ormansızlaştırma, dolayısıyla su kaynaklarının kirlenmesi ve hava kalitesinin bozulmasına neden olan faaliyetlerin, başta çevre ve insan sağlığına yapacağı zararların, Yıllar boyu düzeltilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Mirici, kaz dağları gibi ekolojik denge açısından büyük önem taşıyan değerlerin korunmasının birincil dereceden önemli olduğunu dile getirdi. Ormanlar hatta tek bir ağaç bile havanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Yıllarca yetişen ağaçların kesilmesi yerine giderek daha fazla ve uygun koşulları belirleyerek bilinçli bir biçimde ağaç dikilmesi gerekiyor dedi. Gelelim gezegenimizi ilgilendiren makro konulara. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan İklim Değişikliği ve Arazi başlıklı özel rapor, ısınan dünyamızda iklim, insan ve karasal alan arasındaki ilişkiyi açıkladı. Rapor, iklim değişikliğinin artan kuraklık, biyolojik çeşitlik kaybı ve gıda güvensizliği gibi etkileriyle araziler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığı konusunda uyardı. WWF İklim Değişikliği Başdanışmanı Dr. Stephen Cornelius IPCC raporu hali hazırdaki arazileri kullanım şeklimizin küresel ısınmanın nedenleri arasında yer aldığını gözler önüne seriyor. Arazileri kullanım şeklimiz konusunda acil bir dönüşme ihtiyacımız olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Önceliklerimiz doğal ekosistemleri korumak ve restore etmek ve sürdürülebilir gıda üretimi ve türetimine geçiş olmalı. İklim kriziyle mücadele konusunda esas olan arazi kullanımı konusunda doğru kararlar alabilmek. Paris anlaşmasının 1,5 santigrat hedefini tutturmak istiyorsak sürdürülebilir karasal alan yönetimine geçişin fosil yakıt emisyonlarının hızlı ve kesin bir şekilde azaltılmasıyla desteklenmesi gerekli. Bu konulardan sadece birinde harekete geçmek tek başına yeterli olmayacak dedi. Gıda sektörü tek başına tropik ormanlar üzerindeki baskısı başta olmak üzere dünya genelinde ormansızlaşmanın %75'inden sorumlu. Gıda İnsan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yaklaşık %23'ü başta ormansızlaştırma tarım alanı açmak için habitat dönüşümü ve hayvancılık gibi faaliyetler nedeniyle arazi kullanımından kaynaklanmaktı. İklim değişikliği, şimdiden artan sıcaklıklar, yağış düzenlerinin değişmesi ve aşırı hava olaylarındaki artışlar yüzünden gıda güvenliği doğrudan etkileniyor. Harekete geçmek konusunda geç kalmamız iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini